Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Takvimlerimiz 1 Mart'ı gösteriyor ve henüz hissetmesek de bugün takvimler diyor ki ilk baharın ilk günü efendim. Kara kışı arkamızda bırakmayımduğumuz, güneşli güzel günlerin başlangıcı olmasını dilediğimiz bu baharın ilk gününde Açık Radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla merhaba diyoruz sizlere. 15 günde bir çarşamba günleri 16.30'da Açık Radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir yaşam öyküsüyle sizlerle birlikteyiz hem de çok ilginç bir yaşam öyküsüyle biliyorsunuz kentin gizli öyküleri programında gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaşıyoruz ve öykülerin kahramanlarından kendi ağızlarından yaşam öykülerini dinliyoruz. Bugün konuğumuz Zeynep Okan. Zeynep Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kerem Bey, ee, hoş bulduk. Çok teşekkürler paylaşmayı kabul ettiğiniz için hayat öykünüzü. İlginç bir yaşam öyküsü dedim. Çünkü aslında bir hayatı yaşayan iki kişisiniz siz. E, siz Haydi. ve Burak. E, nerede, nasıl başladı yaşam öykünüz? Zeynep Hanım'ın yaşam öyküsünün e, başlangıcı nereye uzanıyor? Bahseder misiniz biraz yaşam kendinizden? Yaşam öyküm e, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir köyünde başladı. E, çocukluğum çok neşeli, hareketli bir insandım. Daha sonra e, lise, e, lise eğitimim kendi ilçemde oldu. Hı hı. Sonrasında üniversite hayatım e, ve tam o e, üniversitenin başlangıç döneminde e, eşimle tanıştım. E, daha sonra e, tabii ben e, istemediğim bir bölüm oldu. İttim devam etmedim. Üniversite hayatını e, işte, kazandığım orada. bölümü. Hı hı. E, eşimle tanışmıştık. Çok harika bir insandı ve e, yıllar sonra bunu tabii görüyorum. Ee, evlenmeye karar verdik Ve ee, eğitime Devam edeceğimi söyledi Böyle konuştuk eşimle de böyle Aramızda Daha sonra da, Üniversiteye başladığınız yok. dönemde Eşinizle evlenmeye karar veriyorsunuz Evlendikten sonra eğitim hayatınıza devam etmeyi planlıyorsunuz ee, Üniversiteye e, Kazandım fakat gitmedim Gitmediniz. O bölüme gitmedim Hı -hı. O zaman eşimle tanışmıştım üniversitede tanışmamıştım eşimle Hı -hı. Ee, Başka bir zamanda tanışmıştım Başka bir anda ee, eşim bitirmişti çünkü üniversiteyi. Hı -hı. Ee, benim de eğitim hayatım devam edecekti. Çünkü eğitime çok önem veren bir insandım. Ee, sonrasında 94'te biz eşimle evlendik. Evet. Ee, 95'te e, bizim güzel yavrumuz e, Burak dünyaya geldi. E, dünyalar tatlısı elbette herkesin bebeği çok güzel. Bizim bebeğimiz de öyleydi. E, fakat bir süre sonra... E, Tabii ki bebeğimizin e, anne karnında anlaşılmıyor tabii ki bu tür e, rahatsızlıklar. Fiziksel engelli olduğunu öğrendik oğlumuzun serabri parçası. Hak dilinde buna beyin ferdi diyorlar. Hı hı. E, çok harika bir bebek. Burak tabii ne kadardı Burak'ın e, rahatsızlığını? Bebeklerin size böyle bir şeye yakıştırmıyor elbette. Tabi Bebekler biz... her anne baba için çok değerli. E, fakat çok 21 yaşında genç bir anneyim. Evet Zeynep evet. Hanım, e, evet. Burak ne kadardı Burak'ın durumunu öğrendiğinizde siz ona çok hastalık da demiyorsunuz aslında. Cerebral evet. parsiden bahsederken Burak'ın durumu diyorsunuz. Hastalık evet. kelimesini hiç yakıştırmıyorsunuz. Ne kadardı Burak evet. bunu öğrendiğinizde? Evet, aylıktı. neden aslında bu bu Burak has, yani her bir problemi, hastalığın farkları vardı. Bu Buran e, durumu, problemi de 7 aylıkken anlaşılabiliyormuş. Hı -hı. Çünkü kaslarla alakalı bir kas uyumsuzluğu hastalığı olduğu için elbette ki ben biraz da 21 yaşında genç bir anne olduğum için acemi diyebiliriz. Çünkü Hı -hı. reflekslerini falan bilmemiz, hani doktorlar bile bana üzülme dediler. Biz de e, çok bir gözlemledikten sonra bunu fark edebiliyoruz. Hı -hı. İşte mora reflekslerin, ilkel reflekslerin kaybolması falan. Bunlar biraz tıbbi konular. Biz tabii Sonrasında bunları araştırdıktan sonra e, tabii ki bunları öğrendik. Biz Peki tabii... 7 aylıktı Burak. Siz 7 aylıkken evet. Burak e, cerebral palsi olduğunu öğrendiniz. Evet. Yani evet, e, halk dindeki deyimiyle beyin felci. Burak evet. e, fiziken ellerini ayaklarını kullanamaz. Yani bedene olarak Yok, beden kullanamaz. Olarak Kaslarını kullanamıyor kullanamaz ama Hareket noktada. edebiliyor ama hareket edebiliyor. E, kas uyumsuzluğu yani kontrollü bir şekilde şunu al bunu al yapamıyor. Yani Hı -hı. bir çocuk ama çok neşeli, çok tatlı, çok e, sosyal bir bebek olduğunu fark ediyorum. Yani biliyorum. Hı hı. E, bu zaten yakalamak istediğim noktalardan bir tanesi de o. Biz şimdi e, evet bir e, problemle karşı karşıyayız. Ciddi bir problem. E, tabii ki bunu bir anne babanın aşması için bir zaman gerekiyor. Bir e, çaba gerekiyor. E, tabii bu anne babanın tutumuyla <gülüyor> da alakalı bir şey. Hı hı. Biz burada hiç kendimizi bırakmadan hayata, hayatın içine oğlumuzla hayatın içine girmek istiyoruz direkt. Çünkü ilk önce hedeflerimizi yani o evet yaşım genç ama bir şeyler var ama bunun çözümünü bulmamız gerekiyor. Araştırmamız gerekiyor. Nedir? Çünkü ben oğlumla tanıdım. 21 yaşındasınız. 21 Efendim? yaşında 21 yaşındasınız. 21 yaşında evet. genç bir annesiniz. 7 aylık evet. bebeğinizin serebral persi olduğunu öğreniyorsunuz. E, beyin fonksiyonlarında evet. hiçbir sıkıntı yok. Gayet yok, normal insan yok. gibi. Her türlü şeyi şey... çok ciddi bir evet. Ne hissettiniz Hatta o an? Et, öğrendiğiniz et, o et, an. Öğrendiğiniz o an. Yani durumunu öğrendiğiniz o an ne hissettiniz? Ne düşündünüz? Ee, Nöroloji sevk ettikleri an e, yıkıldım diyebilirim. Hı hı. E, çünkü nörolojinin bir beyin bilimi olduğunu biliyorum sadece. Fakat bahsettikleri sırasında ne olduğunu bilmiyorum. Hı hı. E, bu anlamda e, kafamda yoğun soru işaret oluyor. Yani ben e, e, küçülük hemen hayallere başlıyorsunuz ve kurduğunuz hayaller sizi korkutuyor. Yani kafanızdan bir şeyler geçiyor. Hı -hı. Nasıl bir nasıl bir dünyanın içindeyiz? Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Biz altından kalkabilecek miyiz? Bu tür soru işaretleri o kadar yoğun bir şekilde geliyor ki Hı -hı. böyle hayat sanki omuzunuzda böyle bir baht, artık tüketecek gibi öyle çok inanılmaz kötü düşünceler oluştu tabii ki. Bir an bakıyorsunuz çok güzel bir bebek. Hı -hı. Ee, onu bırak, bırakmamalıyım düşüncesi çok ağır basıyor onu ben hayata bir şekilde hayatın bir köşesinden tutup ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum çünkü çok ağır bir bedensel engelinin olabileceği söyleniyor fakat tabi zihinsel durumu nedir bu konuda çok bir açıklama yapılamıyor ilk etapta çünkü küçük hı hı. bir bebekten bahsediyoruz Peki Hatta sonra ne yaptınız? Sadece bedensel engelli olmu öğrendiğimizde çok rahatladık. Hı hı. Yani çapada tedavileri çok yoğundu. Buraya çok yakından tanımak için tabii ki bizim hı. bu arada ilk önce buranın problemini çok iyi bu serada pasi çok iyi. Aynı grubumda bu serada pasi. Bu bizim için çok önemli. Büyük hı hı. bir araştırmalar yaptık bu anlamda fizyoterapistler, teddikoklar, nörologlar yapabileceğimizi, nasıl faydalı olabileceğimizi. Bütün bunları yaparken de bir anda e, tabii ki e, buramı gözlemliyorum. E, hı hı. Çok hayat dolu bir çocuk olduğunu, bebek olduğunu gözlemliyorum. Her şeyi inceliyor, öğrenmek. Ve ben dostu da yakaladığımı düşünüyorum. Bugünkü başarılarına nasıl getirdiğimi, o anki o üzerindeki o ışıltıyla ve hiç unutmuyorum. E, bir yaşındayken hafiflerim Arabaya düt, düt diyerek e, ilerletmeye çalıştığımızı gördüm. E, ve bizim için büyük bir ışık doğmuştu. Artık Burak'ımız e, e, bizimle iletişime geçmişti. Ve ben e, oğlumun sadece bedensel engeli olduğunu e, artık anlamıştık, kesinleşmişti e, bu durum. Hı hı. Ve biz e, bu noktada o kadar hızlı ilerledik ki 4 yaşına geldiğinde eşim, ee, ona kitap okutabiliyordu. Artık kitap okuyordu ve satranç oynuyordu. Biz tabii bu hızımızı e, hızımız sürdü. Mutluyduk çünkü artık e, parklara gidiyorduk, e, kaykaylara biniyorduk, e, dış çevreyle iletişim halindeydik ve sonrasında en çok oğlumuzun bize sordu. Okul ne zaman başlayacak? Ben ne zaman okula gideceğim? Ee, bedensel evet. olarak engeli, fiziksel olarak engeli vardı ama öğrenmesinde, evet. gelişiminde hiçbir engel yoktu. Ve siz de onunla Yoksa. beraber aslında tekrardan başladınız. Her şeyi bir yandan buraya öğretirken bir yandan siz de öğrenmeye başladınız Zeynep Hanım değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Kesinlikle ne yapabiliriz? Yolumuzu önümüzü çizmeye başladık. Çünkü tabii ki bu süreç. Bu geldiğimiz 4 yıllık süreçte tabii ki araştırmalar yaptık. Bununla ilgili çok büyük araştırmalar yaptık. Öyle bir anda her şey bir anda oluşmuyor. Tabii ki bu kabullenme olayını bizim işte tabii ki her ailede şöyle bir durum da çıkıyor. Çocuğumu üzerler mi? Dışarıda ne bekliyor? Bu anlamda da tabii ki kendimizi çok kastık. Ama sonrasında biz çıktığımız anda gördük ki çevredeki insanlar da harika. Elbette ki olumsuzluklar yaşanıyor ama yine de biz insanlara hem kendimizi hem biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Onlar bize bir şeyler öğretiyor. Yani her şey karşılıklı bir şekilde ilerliyor. Evet. Ve en güzeli ana sınıfına başladığı zaman çok mutluydu. Yani... Ben orada şey yaptım elbette ki tabii ki ana sınıfına başlıyordu ama benim orada bulunmam gerekiyor. Tabii ki evet. çocuklara biz nasıl anlatmamız gerekiyordu? İşte ben asıl da hedef noktam çocuklardı ve çocuklarla iletişime geçtim. Onlara, ne e, dediniz Burak çocuklara? E, Burak'ın ellerini kullanamadığını, yemek yemesinde yardım edeceğimi, hani boyalar çizerken falan yardım edeceğini söyledim. Sizde de dedim yardımcı olur musunuz? Evet oldular. Nasıl oldular da. Onlar yuvarlanıyorlardı, konuşuyorlardı. Burak'ın bacağı ağrıdığı için yürüyemiyor falan kendi aralarında konuşuyorlardı. Çok mutluydular. Burak da çok mutluydu. Yani nefes alıyordu orada. Sonra tabii ki biz burada empati kuruyoruz. Biz evet. şimdi evet veli olarak bir ana sınıfındayım. Veliler de acaba bu konuda ne düşünür diye. İşe biz çocukları soktuğumuz için böyle bir problem yaşamadı ve çocuklar hala o ana sınıfı arkadaşları hala çok seviyorlar Barış'ı ve hiç unutmamışlar Burak'ı. Evet. Yani, ee, bu e, biz... yani evet. siz Burak'la beraber her gün anaokuluna gittiniz. Eğitim hayatına evet. Burak'la beraber aslında anaokulundan tekrar başladınız ve her aynen. sabah kalkıp Burak'la okula gidip e, Burak'la tekrar geri evinize döndünüz. Onun, aynen e, aynen. O kadar e, güzeldi ki çocuklarla iletişim ara ara zorlanıyordum. Tabii ben e, çünkü Hedef noktamız çocuklar ve çocukların mutlu olması benim için çok önemli orada. Hı -hı. Sonrasında ilkokul dönemimiz yine aynı birlikte gittik geldik. Yine arkadaşları en büyük yardımcısı arkadaşlarıydı buramın. Çünkü orada çocukça çocukta davranıyorlardı ve en çok hoşumuza giden de oydu zaten. Hı -hı. Sonrasında lise hayatımız hiç bıkmadan devam ettik. Liseye de birlikte gittik yani ben ikinci kez lise okudum ikinci kez eğitim hayatım başladı başka bir noktada sonrasında işte ve şu an üniversitede Burak. Siz Burak'la beraber bütün Bilmiyorum. eğitim hayatını, Burak'la birlikte tüm eğitim hayatını tekrar yaşarken aslında evet. e, siz Burak yerine not alıyordunuz. Beraber evet. çalışıyordunuz. Burak okumalarında herhalde yardımcı oluyordunuz değil Aynen. mi? Aynen notlarını aldım derslerinde. Elbette ki ben onun bir yerde neyi olmuş oldum? Eli, eli, eli ayağı gibi bir şey oldum. İkimiz birlikte ilerledik. Ama benim için şimdi bir arkadaş gibi Burak. Yani biz arkadaşız, dertleşiyoruz birbirimizle. Üniversiteye gidiyoruz. Ben ben de tekrardan başka bir bölüm kazandım. Ben de devam ediyorum yine. Bir dakika ben de... Şimdi Zeynep, Zeynep Hanım evet. orayı daha detaylı olarak anlatalım. Dinleyicilerimiz de bizi çok daha net anlasınlar. Ee, Anaokul, ilkokul, Ortaokulu, liseyi, eğitim hayatını evet. beraber paylaşarak gittiniz. Yani bir hayatı bir eğitim hayatını aslında iki kişi evet. yaşadınız siz. Siz Burak'ın eli ayağı oldunuz. Burak düşündü, evet. sınavlara girdi ve başardınız evet. ve Burak sonra üniversiteyi kazandı. Evet. Doğru değil çok mi? Çok güzel. Ee, hangi üniversitede Burak şimdi? İstanbul Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyor. Burak serberalpersi ee, e, hastası Hastalık evet. demiyoruz buna durumu öyle. Serberalpersi evet. Evet. Hatirinde Ve bedensel olarak tabii ki elini kullanamıyor ama hayatı büyük bir e, büyük bir aşkla bağlı yani koşturuyor, mücadele veriyor. Bizim için. E, bu çok önemli. Evet ve siz de Burak'la beraber gittiğiniz okullara sonra siz de sınava girdiniz. Siz de üniversite kazandınız ben ayrıca başka bir kazandım. üniversite. Ben de başka bir bölümü kazandım. Çünkü e, Burak şimdi sayısal zeka daha, daha çok benim sözel zeka. Hı -hı. E, i̇kimiz birbirimizi tamamlıyoruz ama. Siz, çok siz hangi bölümü kazandınız? E, kamu yönetimi kazandım İstanbul Üniversitesi. Burak şimdi İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyor. Siz yine Burak'la evet. her sabah kalkıp üniversiteye gidiyorsunuz. Aynı, Aynı zamanda siz... bir buçuk saat gidiyoruz, bir buçuk saat geliyoruz. Üç saatimiz yola gidiyor. Nereden çok nereye ben. gidiyorsunuz? Dinleyicilerimizle paylaşmak için. Etilerden avcılara gidiyoruz biz. Her sabah etilerden avcılara hem de toplu taşımayla Burak'la beraber. Aynı, otobüs, metrobüs, çok yoğun bir trafikte gidip geliyoruz. Ama Ve... bu tür şeyler bizi hiç yıldırmıyor. Çünkü... Hı -hı. Bunu ben bizi dinleyen, dinleyen saygıdeğer insanlara da söylemek istiyorum. Hayatta mücadele, sabır ve hedef bunlarla birlikte insan her istediğini gerçekleştirebilir diye düşünüyorum kesinlikle. Yani evet, Şimdi aslında önemli. İstanbul'da tra sabah trafiğinden, yoğunluktan, yorgunluktan Hı -hı. şikayet eden dinleyicilerimiz de herhalde bir kere daha düşünüyorlardır. Siz bedensel engelli oldunuz evet. Burak ve Zeynep Hanım Burak'la her sabah kalkıyor etilerden. Avcılara, İstanbul Üniversitesi'ne e, evet. Burak'ın sandalyesiyle beraber toplu taşımı kullanarak gidiyorsunuz. Bir buçuk saat yol, bir buçuk saatte yol geri geliyorsunuz ve sabahtan akşama kadar onunla beraber derslerine giriyorsunuz. Aynı, Aynı. zamanda da İstanbul Üniversitesi'nde kamu yönetimi bölümünde kendi bölümünüzü okuyorsunuz. Çünkü Burak'la tekrardan eğitim hayatınıza başladınız. Evet, e, evet Burak'la noktadan ediyorsunuz. yeniden başladım. Peki Burak ama sadece okula giden gelen bir çocuk da değil. Burak'ı tanıma değil şansına sahip evet. oldum ben. Aynı zamanda çok sosyal ve sosyal faaliyetleri de dahil olan bir çocuk. Siz anne Aynen. olarak hiç bırakmıyorsunuz Burak'a. Nerede bir sosyal faaliyet, nerede bir etkinlik? Burak hep dahil değil mi? Kesinlikle hep dahil ve bunu da isteyerek yapıyoruz Burak'la. Diyorum işte hayatını bir ucundan çok sımsıkı bir şekilde tutmuşuz. Olumsuzlukları bir kenara bırakıp pozitif düşünüyoruz. Ve pozitif düşündüğümüz zaman da çok mutlu oluyoruz. Mesela biz o kadar uzun yol gidiyoruz, o kadar çok bir takım olumsuzluklar çıkıyor. Erişilebilirlik anlamında yine moralimizi bozmuyoruz. Biz gülüyoruz ikimiz birlikte bunu avantaja çeviriyoruz. Moralimizi bozmuyoruz hiç. Ama tabii ki bunun araştır, bunun mücadelesini de yapıyoruz. Hakkımızı da arıyoruz, bu yapılması gerekiyor diyoruz. Bununla da baya bir mücadelemiz var. Bu anlamda da. Ne güzel. Peki bütün bu zorlukları da aslında bir yerde oyuna, eğlenceye çeviriyorsunuz. Hayata bakışınızı Aynı. da etkiliyor. Ee, i̇lk başladığınızda 21 yaşında, hani ilk bu has, e, hastalıkla, evet. serebral ile tanıştığınızda e, 21 yaşında genç bir anneydiniz. Bugün Aynı. geldiğiniz noktada baktığınızda hayatınızda ne kattı, hayatınızda neyi değiştirdi bu durum, yaşadıklarınızdan ne öğrendiniz desem? Ee, yaşadıklarımdan ne öğrendim ee, aslında e, sabrı öğrendim sabırlı olmayı mücadele etmeyi e, bana çok şey kattı hangi anlamda kattı insanlık olarak ee, böyle değerli bir e, çocuğum var ve bu çocuğumla e, bir şeyler yapmak e, bir şeylerle uğraşmak e, mücadele etmek insanlık olarak benim için yani insanlığıma değer kattı diyebilirim değer kattı diyebilirim yani o vicdanım hep huzurluydu ve mutluydu çünkü bir, bir çocuk var ve bu çocukla hayatı devam ettireceğiz bunu yaparken de çok mutlu bir şekilde ilerleyeceğiz ve hedeflerimize koşacağız, hayata bağlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ee, olumsuzlukları hep bir ana bırakıp mücadele etmek, en önemlisi de mücadele etmek. Bu da insanı güçlü kılan bir durum. Bu anlamda e, diyebilirim biraz da e, aslında çok e, söylenecek çok şey var. Hı -hı. Bazen canlı yayında insan heyecanlanabiliyor Çok o güzel anlatıyorsunuz şey Hiç merak etmeyin ediyorum, evet. Çok güzel ifade ediyorsunuz ee, Peki şeyi merak ediyorum ee, Anne olmak tabi ki çok insanı güçlü kılan bir duygu Ondan hiç şüphem yok ee, Bir erkek olarak bunu hiçbir zaman hissedemeyeceğim belki ama Gördüğümüz bildiğimiz şey bu ee, ama sadece anne olmakla anlatılacak şey değil sizin mücadeleniz ve hep hani programın açılışında da söylediğimiz gibi bir hayat var bu hayatı yaşayan iki kişisiniz evet. e, oğlunuzun eli ayağı her şeysiniz e, bu evet. gücü nereden alıyorsunuz bu gücün kaynağı evet. ne bu, bu gücü çocuklarımdan alıyorum desem yani bu gücü bilmiyorum bir anne olarak bu gücü en çok da çocuklarımdan alıyorum Tabii ki eşim de var. Eşim de çok önemli. Hı hı. Çünkü bu, bu noktada eşim de ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrenmiş oldum. Eşim, çocuklarım, benim için hayatın vazgeçilmezleri, onlarla birlikte o güçle ilerliyorum. O evimizdeki o huzurla, evimizdeki huzur bizi dışarıya daha mutlu bir şekilde götürüyor. Bu güçle ilerliyoruz. Peki Burak bugün kaç yaşında Zeynep Hanım? 21. 21 yaşında nedir geleceğe dair hayalleriniz? Artık hayalleriniz diyorum çünkü ikinizin ortak hayalleri, ortak hayatı. Ne düşünüyorsunuz evet. gelecekte? Ne yapmasını istiyorsunuz? Evet. O kadar çok mücadele ediyoruz ki bu anlamda. Mesela bir işe başladı yani normalde bir bir bölüme başladı. Bu bölümle ilgili ne yapabilirim? Kafamızda tabii ki şu an işaretleri var daha ikinci sınıf öğrencisi. İleride e, ileriye yönelik e, yine e, büyük bir azimle, büyük bir çabayla bir e, yazılım alanında kendini kanıtlamak istiyor. Hı hı. E, i̇lerliyoruz bu şekilde. İnşallah e, yine o hedeflerimize de geliriz. E, i̇yi bir çalışma ortamı hedefliyor. Mutlu bir hayat hedefliyor. E, tabii ki umudu, umudunu hiç bitirmedi. Belki e, bedenini de hareket ettirebilecek e, bir takım araçlar, gereçler bir şekilde e, bu hiç ümidimizi bitirmeden devam ediyoruz e, Kenan Bey bu şekilde. Şu an gözlerini hareket ettirerek iletişim kurabiliyor, e, bilgisayar kullanabiliyor, bilmiyor Konuşabiliyor, değil mi? Göz, konuşabiliyor göz, hareketleriyle, göz hareketleriyle kafasını çevirebiliyor. E, Tabi yine o buran işte. Tam olarak problemine göre aparatlar falan düşünüyoruz. Hı hı. E, hayatını e, ileride kendi ekonomik özgürlüğünü kazanması adına da e, bunu düşünüyoruz ve araştırıyoruz yine. E, ve şunu, şuna inanıyorum ki bir süre sonra bu mücadeleyle, bu azimle e, onu da halledebileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Ama benim için en önemli nokta ruhsal açıdan bir çocuğu ruhsal açıdan... Güçlü bir, mutlu, huzurlu, vicdanlı bir şekilde e, yetiştirebilmek. E, işte ruhu güzel olursa e, inanıyorum ki daha çok şey başaracak. Bu hızla, bu sabırla, bu metanetle. Hı hı. E, ümidini kaybetmezse çok şey başarabileceğini düşünüyorum. Yani Peki, ben de çünkü destekleyeceğim bu anlamda. Peki siz hiç yorulmadınız mı? Zeynep Hanım bu yıllarca süren mücadelede beraber ortak bir hayatı paylaşma sürecinde hiç yorgunluk hissetmedi mi, yorulmadı mı? ara ara bazen insan mutsuzlaşabiliyor, ara ara yorulabiliyor. Ama tam o noktada bizim nedense tam o noktada bizi hayata yeniden bağlayacak, yeniden bizi güçlendirecek bir olayla karşılaşıyoruz. Mesela ben diyelim ki baktım biraz huzursuzum. İşte Burak o an nasıl ne yapıyorsa beni harekete geçirebiliyor. Aynı şekilde ben onu. Bakıyorum o gün üzgün. O anden denon hareketi geçiyorum. Bazen dışarı çıkıyoruz. Hiç tanımadığımız bir insan o an bize mutluluk veriyor. O, hı hı. Yani bu nasıl desem çok bambaşka anlatılacak gibi değil. Böyle yaşamak lazım bazı şeyleri. Ama e, hani e, Burak'la birlikte e, yorulmadım. Yani yorulmadım diyeceğim çünkü e, Burak'la birlikte yaptığım her şeyden zevk aldığım için yorulmadım diyeceğim bu anlamda bilemiyorum bu benim kişiliğim evet ee... Ne güzel. Bizi dinleyen birçok insana da eminim bu öykü, bu yaşam öyküsü umut olmuştur. Bugün program aslında bir hayat öyküsü değil iki hayat öyküsü almış olduk. Burak ve annesi Zeynep Hanım'ı. Biz Zeynep Hanım'ı konuk ettik ama tabii Zeynep Hanım'la Burak o kadar ayrılmaz bir ikili olmuş durumdalar ki 21 yıldır e, her şeyi beraber paylaştıkları için bugün programımızda da beraber aslında iki hayatı konuk e, etmiş olduk. Programımızın artık evet. yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz Zeynep Hanım. Bizi dinleyen dinleyicilerimize son olarak ne paylaşmak istersiniz, ne mesaj vermek istersiniz? Ee, ne demek isterim Hepimiz, Hepimizin zor anları olabiliyor Hepimiz bazen çok mutsuz olabiliyoruz Başımıza ummadık şeyler gelebiliyor Gerçekten bunu insanlar yaşıyorlar Bu noktada tam bu noktada kendilerini bırakmamalarını istiyorum ee, Kesinlikle sabırla mücadele etsinler Ve ümitlerini hiçbir zaman yitirmesinler Çünkü hayat sürprizlerle dolu İnanıyorum ki e, herkes e, bir şekilde zor anında da bile olsa bunu kontrol etmeli ve evet. düşünmeli sabırlı bir şekilde e, mücadeleyi hiç bırakmamalı. Çünkü mücadeleyi bıraktığı anda e, hiç e, yani güzel şeyler olmaz yani bir şekilde e, şey yapmalı. Mücadele hiçbir zaman bırakılmamalı. Son anda bile mücadele edilmeli ne olursa olsun. Başımıza ne gelirse gelsin. Çünkü bu olumsuzlukları herkes yaşıyor. Her an başımıza her şey gelebiliyor. Ama kendilerini bırakmasınlar. Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Programımıza konuk olduğunuz için size ve Burak'a çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet olun. efendim. Kentin Gizli Öyküleri programında bugün Zeynep Hanım programımıza konuk olarak aldık. Zeynep Okan daha 21 yaşında anne olduktan 7 ay sonra e, oğlunun buran, serebral parsi hastası olduğunu farkına varıyor ve onunla beraber onun 21 yıldır eli, ayağı, beraber her yere beraber gittiği, beraber hareket ettiği en büyük destekçisi. Aslında Kentin Gizli Ölküleri programında bir hayat öyküsünü değil, iki hayat öyküsünü konuk etmiş olduk bugün. Bir hayatı iki kişi yaşıyorlar çünkü onlar. Ve Burak bugün İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde annesi her gün bir kere de altını çizerek bahsetmemizde fayda var. Etilerden kalkıp e, avcılara İstanbul Üniversitesi'nde bir buçuk saat toplu taşımla Burak'la beraber yol gidip tekrar geri dönüyor. Üç saat yollarda geçiyor ve bilgisayar mühendisliği bölümünde çok başarılı bir öğrenci Burak. Bu öykü herhalde birçoğumuza ilham verecektir diye düşünüyoruz. E, bir kahraman da aslında Burak'ın annesi Zeynep Hanım. E, biz biliyoruz ki e, ülkemizde yüzbinlerce, milyonlarca engelli vatandaşımız var ve onların da hayatlarında anneleri, babaları, kardeşleri ya da arkadaşları, eşleri birçok kahramanı var. Biz bugün sadece bir tanesinin öyküsünü programımızda konu olarak aldık ee, ve Sizler de kendi öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz öykü at gizli öykü at gizli mail adresinden bizlere kendi yaşama öykülerinizi gönderebilirsiniz. E, aynı zamanda programımızı takip etmek isterseniz de Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. İki hafta sonra 15 mart. 15 Mart çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yeni bir konuk ve yeni bir yaşam öyküsüyle yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Ben Kenan Doğan ve teknik masladaki arkadaşım Ömer Şahin. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri